Kusura bakma, doyamadın ama hepsi bu kadar işte. Hı -hı. Evet, insanı düşünüyorum. Bir türlü doymak bilmeyen insanı düşünüyorum. Hı -hı. Ne kadar yaşarsa yaşasın ömrüne doymuyor. Düşünüyorum, doymayan insanı. Ellerim geliyor aklıma. Doymayan eller düşünüyorum. Kimi zaman doktor, kimi zaman mühendis... Eller düşünüyorum Düşünüyorum Kimi zaman haddat Kimi zaman ressam Eller düşünüyorum Daha neler yapmak istiyor neler bu eller Bir türlü doymak bilmeyen Eller düşünüyorum Eller Kimi zaman yazar olmak istiyor Acaba doyumsuzluğunu mu yazacak eller Kimi zaman terzi Kimi zaman aşçı Eller düşünüyorum Daha neler yapmak istiyor neler. Aklıma ayaklarım geliyor. Ayaklarım. Bir türlü doymak bilmeyen ayaklar. Çarşılar, sokaklar, caddeler. Aaa alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri. Bir türlü doymak bilmeyen ayakları düşünüyorum. Ayaklar. Parklarda geziyor, her yanda dolaşıyor. Ama bir türlü doymak bilmeyen... Ayaklarımı düşünüyorum Komşu nereye gidelim Biraz uzaklarda bir tanıdık yok mu Hadi ona gezmeye gidelim ha Hayır hayır başka bir şehre Oraya gidelim Bir türlü doymak bilmeyen Ayaklarımı düşünüyorum Gözler geliyor aklıma Gözler Bir türlü doymak bilmeyen gözler Bu sabah güneşin doğuşu ne kadar güzeldi Ya güneşin batışı O, o ondan daha güzel sanki Bir türlü doymak bilmeyen gözleri düşünüyorum. Gözleri. Sevdiklerine bakmaya doyamayan gözler düşünüyorum. Gözler. Bir türlü doymuyor sevdiklerine bakmaya. Düşünüyorum insanı. insanı düşünüyorum. Ve kalbini. Ve sevgisini düşünüyorum. Daha bir küçük çocuktu. Bebekti. ha Ne tatlı bebek diye herkes sevdi onu. Sevildi, büyüdü, sevildi, büyüdü, sevildi, büyüdü, sevildi. Bir türlü doymak bilmiyor sevilmeye. İhtiyar amca, ihtiyar teyze. Ne istiyorsun da? Aa, bir şefkatli ve sevgi dolu bir el uzansın da yanaklarını okşasın istiyor. Bir türlü sevilmeye doymayan insanı düşünüyorum. Sevmek mi? Çocukken çikolata sevdi. Oyuncaklar sevdi. Büyüdü, oyuncakların şekli değişti. Başka şeyler sevdi, sevdi, sevdi. Ve ayrılırken bu dünyadan, sevdiklerinden ayrılığa hüzünle gitti. Sevmeye de doyamadı bir türlü. Hı, doyamayan insanı düşünüyorum. İnsanı. Aklıma insanın yaşadığı dünya geliyor Çayırlar, çimenler, bahçeler Şu yıldızların altındaki hayatı geliyor Her şey ne kadar da güzel değil mi? Şu eflatun sarıyla, şu beyaz sarıyla ne güzel yan yana gelmiş değil mi? Aman Allah'ım Yaradan ne güzel yaratıyor değil mi? Her şey ne kadar güzel şu alemde Söyleyin Allah aşkına Şu balıklara şu tatlı çizgisini kim koymuş? Ya şu kuşa bu masmavi rengini kim vermiş Aman Allah'ım ya, ya şu akarsular Ya şu çağlayanlar Başı dumanlı karlı dağlar Her şey ne kadar da güzel yaratılmış Okyanusların içine dalmak istiyorum Suların içinde kaybolmak Ve baharlarda uyanmak istiyorum Çiçeklerin arasında ha, Her şey ne kadar güzel Her birinde ayrı bir koku, ayrı bir renk. Yaprakların dizilişi ise muhteşem ve muhteşem. Ah, Rabbim ne güzel yaratmış her şeyi. Düşünüyorum da her şey ne kadar güzel diye. Her şey bambaşka. Ah, Aklıma neler geliyor neler şu dünyada. Ayaklarımın altındaki karıncalar geliyor aklıma. Aman Allah'ım aman! Küçücük minicik karıncalar Evet evet Hikmetinden sual olunmaz Allah'ım Tatil yok izin yok Küçücük karıncalar Başlarından büyük işler yapıyorlar Ne kadar da çalışkanlar Çalışkanlık deyince Aklıma arılar geliyor Arılar Aman Allah'ım Hayır hayır kaçmayın Arılar bal yapmaya geliyor Aa, bal ne muhteşem bir şey. Onu arılar mı yapıyor demek ki. Allah vahy ediyor arılara. Arılar bal yapıyor. Şu yaptıkları muhteşem peteklere bakın. Bir mimari harika. Gidin inceleyin isterseniz. Mimarlar incelesin. Yoksa arılar matematik mi biliyorlar? Aman Allah'ım. Yaradan ne güzel yaratıyor. Düşünüyorum. Aklıma aklıma kocaman bir çınar ağacı geliyor. Asırlarca yaşayan bir çınar ağacı. Derken aklıma ormanlar geliyor. Ormanlar denince aklıma ormanlar kralı aslan geliyor. Aman Allah'ım. Hayır hayır. Söyle bakalım. Bu kadar muhteşem yaratılmışların içerisinde. Eğer sana dense ki hangisi olmak istersen o olacaksın. Hangisi olmayı seçersin? Asırlarca yaşayan bir çınar ağacı olmayı mı? Yoksa ormanlar kralı bir aslan mı? Yoksa başı dumanlı, karlarla süslenmiş azametli bir dağ mı? Hangisi olmak istersin? Çalışkan bir karınca mı? Yoksa bal yapan bir arı mı? Yoksa bahçelerde bir menekşe, bir papatya mı? Yoksa suların derinliklerinde bir balık mı? Yoksa havalarda uçan bir kuş mu? Hangisi olmak istersin? Hayır, hayır. Sen yine insan olmayı seçeceksin. İnsan. İnsan. Yaratılmışların en mükemmeli insan. Allah'ın yarattığı en güzel varlık insan. O kadar muhteşem yaratılmış ki ve o kadar güzel ki insan. Sen yine insan olmayı seçeceksin. İnsan. O kadar güzelsin ve o kadar muhteşemsin ki istersen döndüğünde bir boy aynasının karşısına geç ve kendine bak. <gülüyor> ne kadar muhteşem olduğunu gör. Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir diye. Demiyor mu? Ne de güzel söylüyor. Söyle bana şu bahçeler, şu çiçekler, şu kainat yıldızlar dahi. sensiz bir anlamı yoktur seninle anlam kazanıyor ve insan çiçekler için arılar için yaratılmadı ama bütün hepsi yıldızlar bile senin için yaratıldı senin için Allah seni yaratılmışların en şereflisi kıldı ve en güzeli git kendine bir bak yüce sanatkar Allah azze ve cellinin sanatındaki kudretini görmek istiyorsan kendine bak Bir bak istersen, bir bak. Ha, sanat nedir? Düşündün mü hiç? Neye sanat derler hiç düşündün mü? Hı? Yaptığın işe aşkını ve sevgini koyarsan o sanat verir birdenbire. Bu zamanda buna kalite diyorlar. Bizim kültürümüzde bunun adı aşktır. Aşkını koyarsan sanat olur o. Hele güzel sanatlardan biriyle uğraşırsan ki uğraşmalısın, yüce sanatkar, saniye-i Celal olan Allah Azze ve Celle'yi daha güzel hissedebilirsin. Ha, çünkü Allah insanı sevmiş de yaratmış. O yüzden en büyük sanatı insan. Allah bu sırrı. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendindeki güzelliği ve muhteşemliği gör. görken Allah seni sevmiş de yaratmış düşünüyorum da El Vedud esması aşk aşkı ifade eder El Vedud esması aklıma rezzak esması geliyor rezzak ismi Allah'ın doyuran Allah'tır rızık veren Allah'tır düşünüyorum da Allah azze ve celle yarattığı her şeyi doyuruyor okyanusların dibindeki minicik balıkları bile doyuruyor. Ağızlarına kadar gıdalarını gönderiyor. Havada uçan kuşlar. Haftalarca yeryüzüne inleyen, havada uyuyan ve havada beslenen kuşlar. Allah Azze ve Celle onların ağızlarına kadar rızıklarını gönderiyor. Düşünüyorum da Ha, kelebekler. Onları doyuruyor birkaç günlük ömrü olan kelebekleri. Asırlarca Asırlarca ömrü olan çınarı doyuruyor, çiçekleri ve ağaçları güneşiyle doyuruyor Allah, toprağı yağmurlarıyla doyuruyor Allah, dağları karlarıyla doyuruyor ve gökleri yıldızlarıyla doyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki ya, peki ya seni doyurmaz mı? Yarattığı her şeyi doyuran Allah seni doyurmaz mı? Hiç mümkün mü bu? Peki neden doymuyoruz öyleyse? Ve neden doyumsuzuz? Bir türlü doymak bilmiyoruz. Neden? Her şey bizim için yaratılmışken neden doymuyoruz bir türlü? Ve neden doyumsuzsun? Ve neden doyumsuz insanlar? Hadi düşün bunu. Düşün. Şu önümüzdeki dakikalarda bunun cevabını bulmaya çalış. Hadi. neden doyumsuzsun ve neden doymuyor insanlar yoksa asrımızda bir şeyler mi var yoksa bizde mi bir şeyler var nedir bu neden doymuyoruz bir türlü ve neden doymak bilmiyoruz neden hadi siz bunu düşünürken biz gençlerle bir yerlere gidelim merhaba gençler hoş geldiniz gençler çok meraklı olurlar Allah'ın insana lütfettiği En muhteşem duygulardan bir tanesi merak duygusudur. Hı hı. Allah bize neler vermiş neler. Hadi gençler herkes düşünürken neden doyumsuz olduğunu insanlığın biz de bir yerlere gidelim ha. Hı hı. Merak ettiğiniz bir yerlere gözlerimiz doysun, ayaklarımız doysun gezelim ha. Ne dersiniz? Nereyi merak ediyorsunuz? Türkiye desem biliyorsunuz. Avrupa desem yaşıyorsunuz. Başkelerine gidelim ha? Nereye gidelim gençler? Hadi Amerika'ya gidelim mi? Amerika'ya? Hayır hayır hayır hayır. Ben daha ilginç bir yer biliyorum. Daha ilginç bir yer. Japonya'ya gidelim. Japonya'ya, Tokyo'ya. Japonlar ilginç insanlar. Allah'ın verdiği merak duygusunu çok muhteşem bir şekilde kullanıyorlar. Yaptıkları küçücük çiplerle neler yapıyorlar neler? Oraya gidelim mi? Hatta uçak hızına yetişecek trenler yapıyorlarmış. Belki de yapmışlardır ha. Gidelim mi hadi gezelim oralarda doysun ayaklarımız. Gözlerimiz görsün ve doysun ha. Ne dersiniz? Oraya gidelim mi ha? Allah ne kullar yaratıyor ha. Hadi. Yo yo yo yo. Daha gizemli bir yer biliyorum ben. Oraya gidelim ha. Ha. Mısır'a gidelim. Kahire'ye gidelim. Piramitlerin olduğu ülkeye gidelim ha. Ne dersiniz? Çok gizemli rivayetler var. Ooo neler anlatılıyor neler bu piramitlerle ilgili. İnsanlar bunu yapamazlarmış. Eh kim yapmış peki? Uzaydan birileri gelmiş. Onlar yapmışlar galiba. Yok canım olmaz. Sakın böyle deme. Bağınas fikirlerden kurtul. Sakın ola olmaz deme. Neden olmasın? İki asır, iki yüz yıl evvel, hatta yüz yıl evvel ki insanlara cep telefonunu gösterseydin inanırlar mı? Ol deyince oldurandır Allah. Kim bilir? Böyle yerlerde olmaz deme de. Hadi ken, hadi oku, araştır ve göklere çık. Acaba bir şeyler var mı diye. Kur'an'daki haber verilen ilimleri merak et de. Hadi haber verilen yollara düş ha. Ne dersin? Kamçulamak istiyorum merak duygunu. Hadi yarınlar için genç. Aha, hayır hayır başka bir rivayet var. Diyorlar ki efendim. Firavun ve kavmi ilimde çok ileri gitmişler. Göklere çıkmışlar. Firavun göklerin kendine göre yarısına kadar çıkmış geri dönmüş. O yüzden tanrılık iddiasına kalkışmış zavallı. Okyanusla bir damla görünce her şeyi gördüğünü zannetmiş. Düşünmemiş. Peki bu kadar sonsuz gökyüzünü... ...kendisi yapmadığına göre bir yapan var değil mi? Evet, zavallı Firavun. Tanrı giddiasına kalkışmış, zavallı. Ama olsun, demek ki... ...demek ki elimde bir yerlere gelmişler. Ha? ...ta asırlarca evvel... ...madem ki ilimde buralara gelmişlerse... ...öylese biz şimdi çok daha farklı bir yerlere gidebiliriz. Değil mi yani? Çok daha farklı ilimlerle uğraşabiliriz ha? Ne dersiniz? Gidelim mi Mısır'a ha? Hayır hayır. Daha başka bir yere gidelim. Hı? Daha başka bir yere. Gözlerimiz doysun. Ellerimiz doysun. Ayaklarımız doysun. Gönlümüz doysun. Nereye gidelim? Hı? Nereye gidelim? Kâbe'ye. Hadi hacca gidelim birlikte. Kâbe'ye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Rabbeyk Allahümme lebbeyk. Leke lebbeyk. Yâ beyk lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde ven Ya şeriklik. Hadi oraya gidelim ha. Hadi. Hadi oraya gidelim ha. Hadi Kabe'ye gidelim. Oraya gidelim ha. Hadi. Hadi oraya gidelim. Hadi. Canım Kabe'm. Canım Kabe'm. Hammam Kabe'm. Ne var sende bilmem. Seni çok özledim yine. Seni çok özledim Kabe'm. hadi Kabe'ye gidelim hacılar hadi yeryüzündeki en muhteşem yere gidelim aman Allah'ım oraları görenler Kabe'yi görenler kapatsın gözlerini hiçbir resim hiçbir film anlatamaz orayı hadi oraya gidelim ah canım Kabe'm seni ne kadar çok özledim Kabe'm gözler Kabe'yle buluştuğu anda dualar kabul olurmuş bu ne hikmettir Allah'ım Ne var bu gözlerde? Ne ben ne var kabe böyle? Gözler kabeyle buluşunca dualar kabul olurmuş. Aman kabe'm sanki bir sonsuzluk kara örtüsünde kabe. Hadi hadi gidelim oraya. Harem i Şerif'e hadi girelim harem i Şerif'in neresinde oturalım ha şurada mı oturalım harem i Şerif'te mübarek ecdadımızın yaptığı revakların altında hadi oturalım şuralarda oradan seyredelim Kabe'yi bilirsiniz değil mi namaz gibi oruç gibi Kabe'yi seyretmek ibadettir harem i Şerif'te aman Allah'ım hadi gözlerim bak hadi gözlerim doy doy gözlerim doy aman Allah'ım ya ellerim, ya ellerim ellerim de Ha, Uzat ellerini Allah'a hacım. Uzat. Allah'ım sana geldim, kapına geldim. Tut ellerimden kudret ellerinle Allah'ım. Allah'ım kudret ellerinle tut ellerimden. Bırakma ne olur beni bir daha. Ne olur bırakma Allah'ım. Hadi ellerim boyn. Doğay ellerim doğay. Bir taş karamı kara. Müttün peygamberlerin gözü de karaymiş. Haman Allahım dünyaya hiç önemyet vermeyen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama bu taşı Ne var bu taşta bilmem ki, hadi dudaklarım koş, koş dudaklarım hacer Esved'e, koş sen de öp, öp Resulullah'ın dokunduğu, dudaklarının dokunduğu taşı, doy dudaklarım doy. Hacer-ül Esved'in ayaklarım hadi durma sen de doy, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başla tavaplara, başla Kabe'nin etrafında. Birinci shout, ikinci, üçüncü, dördüncü shout, beşinci, altıncı, yedinci shout. Aman Allah'ım, yedi şavtta bir tavaf. Aman Allah'ım ayaklarım, Allah nurunu tavaf edenlerin üzerine yağdırıyor. Ayaklarım, ne kadar kıymetliymişsin sen böyle. Senin sebebinle Allah nurunu bana yağdırıyor. Hadi durma ayaklarım. Tavaf et ayaklarım. Hadi acım tavaf edelim. Allah nuruyla kuşatsın bizi. Her yanımızı nurla doldursun. Aman Allah'ım, Makam İbrahim'de namaz, mültezemde dua. Hadi ayaklarım durma. Durma koş Safa tepesine. Koş Hacer Anam gibi. Koş! Koş! Koş. Allah'ım. Allah'ım. Hacer Anam gibi. Ömrümüzün yorgunluğunu senin yolunda geçirmemizi nasip et Allah'ım. Allah'ım hadi ayaklarım durma. En çok sevap tavaf edenlere hadi ayaklarım yeryüzünde gezebileceğin en muhteşem yere geldin. Allah'a en yakın yere geldin. Yere göğe sığmayan Allah, Kabe'ye evim demiş. Bu ne hikmettir Allah'ım. Hadi ayaklarım, hadi hacım tavaf edelim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hacılar için son gün. Ne çabuk geçiverdim Hekke. Ne çabuk. Günlerdir buradayız ama... ...sanki daha yeni gelmiş gibi hacım. Ne çabuk bitiverdim Hekke. Kaç gündür. Belki de kimileri... ...bir aydır buradayız. Hacda. Aman Allah'ım. Sanki daha yeni gelmişiz gibi. Bu sabah gelmişiz gibi. Ne çabuk bitiverdi Mekke'de günler. Hacılar gözyaşlarıyla veda tavafındalar. Son gün. Veda tavafı ne kadar zor. Veda tavafı. Hacılar makam İbrahim'de son namazı kılarlar. Mültezem'de son dua. Acılar harem-i şeriften ayrılırken son gün geri geri gitmeye başlarlar. Geri geri. Elhamdülillah demeyi unutur. Son kez Kabe'yi seyreder hacım. Kimileri oraya gitmek ister ama gidemez. Nasip olmaz. Ama hacıya nasip olmuştur. Fakat elhamdülillah demeyi unutur hacım. Unutur. ...gözyaşlarıyla dudaklarından... ...bir çift söz dökülür sadece... ...doyamadım Kabe'm... ...doyamadım... ...doyamadım Kabe'm... ...Kabe'm sana doyamadım... ...doyamadım, doyamadım Kabe'm sana... ...Allah'ım... Buraları Kabe'yi görmeyenlere de nasip et. Ama bana tekrar ve en kısa zamanda nasip et. Doyamadım Kabe'ye. Doyamadım. Doyamadım. Bu nasıl bir iş böyle? Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş? Yine doyamadık ya. Bu nasıl bir iş böyle? Derti iyice sardı bizi. Nereye gidelim ha? Nereye gidelim doymak için? Nereye? Sahabiler dertlendikleri zaman ona giderlermiş. Onun yanı başına. Dertlerini anlatırlarmış. Hadi hacım biz de oraya gidelim ha? Doymaya. Derdimizi anlatmaya gidelim ha? Hadi Raup ve Rahim olan peygamber şehrine Medine'ye gidelim. Uzaktan ravza görünür, yeşil kubbe görünür, uzaktan kobe i hadra. acılar sevinçli mi sevinçli, yangın yürekleriyle sana geldik sultanım, Medine Ya Resulallah kalplerimiz paslandı, pasını silmeye geldik, seni görmeye geldik, seninle doymadık. gel geri gel içim fatter de basskini ancak sende gel geri şaşarız kalanız sensin karasın sen de Yare sendey Ya Resulullah Sana geldik seni görmeye geldik Sen siz oldun Sensiz olmuyor Senin yanına Ya Rabb'u Buna derd durdum Bu hasretinle duramadık Duramadık sana geldik Sensiz olmuyor Sultanım Seni görmeye geldik Kokunu almaya geldik Doymaya geldik Sultanım durum, durum. Canım efendim Sevgili efendim Seninle doymaya geldik Seninle doymaya geldik Sultanım Canım efendim Sevgili efendim Dertliyiz Hiçbir şeyle ruhumuz doyamaz oldu Buradan mı gelirdi? Bu kapıdan mı gelirdi melek Cebrail? Buradan. Buradan. Beş on dumatı atıverdin mi senin yanın mıydı? Sana geldik canım efendim. Seni görmeye geldik. Hacılar hücreyi saadetin etrafında pervane. Cennet bahçelerinde namaza dururlar. Secdelere kapanırlar kokusunu almak için. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Seni bilmeyen insanlara... Ama günler geçer. Günler geçer. Acılar göremezler onu. O gitti artık. O yok. Bak ki olan sadece Allah. O yok artık. O gitti. Veysel Karani gibi kapısına kadar gidip onu görememek düştü bize. Secdelerde kokusunu almaya çalışır hacılar. Medine'de. Bizi duyar, sesimizi duyar diye. Esselamu Aleyküye ya Rasulallah diye seslenirler ona. Kubbe-i Hadra'yı seyrederler buralarda. Ama günler ne çabuk geçer dedi çabucak de. Çabucak bitiverir günlerde. Hadi derler. Acılar binin otobüslere. Artık eve dönme vakti geldi. Acılar otobüslere binerler. Ayrılırlar. Ayrılırken Medine'den. Uzaktan yeşil kubbeye bakarlar. Sokak karalarından görünür Ellerini kaldıracak derman kalmaz acıdan Allah'a ısmarladık Allah'a ısmarladık Bir çift söz Doyamadım Medine'ye Doyamadım Ravva'ya Doyamadım Resulullah'a Doyamadım Kokusu'na Gitmemiz sen bilemezsin bu aciyi. Gitmemiz bu ayrılık acısını bilemezsin, bilemezsin. Dilerim Rabbimden en kısa zamanda sana da nasip olsun. Onu görenler doymamış ki biz nasıl doyalım? <gülüyor> Onu görenler doymamış ki biz nasıl doyalım? <gülüyor> Ebubekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman Zinureyn, Ali El Murtaza doymamış radiyallahu Hanım biz nasıl doyalım? Hatice Tül Kübra, Resulün Hümeyra'sı Ayşe-i Sıddık'a doymamış biz nasıl doyalım? ...biricik kızı, ciğer paresi... ...Fatıma doymamış... ...biz nasıl doyalım? Aylarca ağlamış Fatıma... ...o doymamış... ...biz nasıl doyalım? Nasıl bir sevgiliydi öyle o? Nasıl bir güzeldi böyle? Doyulmayacak kadar güzel miydi? O kadar mı güzeldi? Canlar canı sevgili... ...can alıcı bakışları... Kavurdu mu sahabileri? Yaktı mı her birini aştan aşk peygamberi? Allah onu o kadar mı güzel yaratmıştı? Nasıl sevdiler onu sahabiler? Her şey çok. Nasıl sevdiler böyle? O kadar mı güzeldi o göremediğimiz sevgili? Sahabinin birisi oturur diz çöker. Seni seviyorum ya Resulallah. Kalkar diğeri diz çöker. Seni seviyorum ya Resulallah. O kalkar Ömer oturur. Seni nefsim hariç her şeyden çok seviyorum ya Resulallah. Olmadı ya Ömer der aşk peygamberi. Aşk dersi verir Ömer'e. Olmadı ya Ömer. Nefsinden de çok sevmedikçe olmaz ya Ömer. Ömer... Sevginin ne demek olduğunu öğrenir ondan. Döner içine o anda. Nefsini ayaklar altına alır. Ve döner sevgiliye. Senin nefsinden de çok seviyorum ya Resulallah. İşte şimdi oldu ya Ömer. İşte şimdi oldu ya Ömer der aşk peygamberi. Aşkı anlatır insanlara. Eğer biri gelir sana sevdiğini söylerse bir bak nefsi için mi yaşıyor? O zaman inanma. Eğer bir menfaat içinse inanma. Sakın inanma. Canını verebilecekse nefsinden geçebilecekse o zaman inan sevgisine. O zaman aşk peygamberi aşk versi verdi. ...nasıl sevdi abiler onu... ...ama doyamamış hiçbirisi, doyamamış... ...beş vakit onunla namaz kılmışlar, doyamamışlar... ...o kadifeden, ipekten yumuşak ellerini öpmüşler... ...kokusunu daha içer yerine kadar çekmişler... ...bu kaşe... ...onun sırtındaki nübüvvet mührünü yapışmış... O beni öpmüş, öpmüş, öpmüş. Doyamamış. O kadar mı güzeldin ey sevgilim? Bir gündü. Mescid-i Nebevi'de, Resulullah'ın mescidinde yaslı namazı kılındı. Mihratta Resulullah, ardında sahabiler safta. ne kadar güzeldi kim bilir değil mi eğer bir gün yolun Medine'ye düşerse kapat gözlerini ihrapta Resulullah'ı düşün ve yanındakiler sahabi farz et ki Hamza var Musab var yanında Bilal var farz et ki Ayşe var Sümeyye var Hatice var yanında Fatıma var Zeynep var Yatsı namazını kıldılar. Resulullah'ın ardında sahabiler. Namaz bittikten sonra tabi olarak her biri evine gittiler. O canlar canlı sevgili. Bakışlarına kurban olurum. O da hanesine çekildi. İşte burada. Hümeyrası'nın odası. Resul'ün Hümeyrası. Ayşe'nin odası. Mübarek ecdadımızın yaptığı yeşil kubbedir bu. Onun altındaydı o oda. Oraya çekildi o da. Birkaç saat mi geçti bilmem. Gece yarısıydı. Kapısı çalındı Resulullah'ın. Resulullah hemen kalktı. Acaba bir dertli mi vardı? Bir sıkıntılı mı vardı yine? Yardım etmeliydi hemen. Eğer bir dara düşen, bir sıkıntılanan birisi varsa hemen kapıyı açtı. Baktı ki karşısında bir sahabi Ne istiyorsun dedi Ya Resulallah Hiçbir şey istemiyorum Yasın namazını kıldıktan sonra Evime gittim Ama evimde sen yoktun Evimde sen yoktun Sen burada kaldın Ve ben evimde sensiz kaldım Saatlerdir sensizim. Sensizliğe dayanamıyorum ya Resulallah. Kaç saattir hasretinle kavruldum, uykularım kaçtı. Sabah namazına kadar sabredemedim ya Resulallah. Senden bir şey istemeye gelmedim. Sadece seni görmeye geldim. Ben bu din aşdini diyorum da inanmıyorlar bana. İnanmıyorlar bana. Hey <gülüyor> aşık sabi, sen birkaç saatlik hasrete dayanamadın. Ya ben, ya ben abi. Ben duarken hasret olmuşum. Ben çocukluğumdan beri Müslümanım elhamdülillah. Ama ben bu dinin aşk dini olduğunu saçım sakalım ağardıktan sonra öğrendim. Anlıyor musun beni genç kız delikanlı? Sen geç kalma ne olur bu aşkta? Ne olur geç kalma? Aşk geçken güzelmiş. Geç kalma. Eğer bir güzel arıyorsan... ...o güzel o. Ondan daha güzeli yok. Doyamayacaksın. Eğer doyulsaydı bu dünyada... ...sahabiler Resulullah'a doyardı. Doyamayacaksın. O sorunun cevabını bulamayacaksın. Boşuna uğraşma. Doyamayacaksın. Ne yaparsan yap doyamayacaksın. Sakın kendini suçlama. Ben ne kadar doyumsuzum deme sakın. Başka insanları da suçlama. Ne kadar doyumsuzlar deme sakın. Doyamayacaksın ey insan oğul. Çiçekler doyacak. Gökler yıldıza doyacak. ...yıldızlar güneşe... ...çiçekler doyacak... ...birkaç günlük ömrü olan... ...kelebekler doyacak... ...asırlarca yaşayan çınar doyacak... ...taş, toprak doyacak... ...ağaçlar doyacak... ...çöller doyacak... ...ama sen doymayacaksın... ...çünkü onların hepsi bu dünya için... ...yaratıldılar... ...ama sen bu dünya için yaratılmadın... ...sen... ...bu dünya için yaratılmadın mı? Sen doyamayacaksın. Boşuna uğraşma. Kaç çeşit elbise giyersen giy doyamayacaksın. Kaç model arabaya binersen bin doyamayacaksın. Onların hiçbiriyle doyamayacaksın. Çünkü sen ebedi bir hayat için yaratıldın. Bu dünya için değil. Ama onların hepsi balıklar, kuşlar... ...bu dünya için yaratıldılar... O yüzden rezzak olan Allah onların hepsini doyuruyor. Ama sen bu dünya için yaratılmadın. Bir çınar ağacı asırlarca yaşar da 600 yıl, 700 yaşına girer bir çınar ağacı yaşar da Allah'ın aşkıyla yarattığı insan 60-70 yıllık bir ömürden sonra toprak olur gider mi? Kim inanır buna? hayır. hayır. Ölürse sen ölür. Canlar öylesi değil. Bu kadar güzelliğinle... ...ve bu kadar ihtişamınla... ...ve Allah'ın sevgisiyle... ...ölüp yok olmak için gelmedin. Ebedi bir hayat için yaratıldın sen. Sen et ve kemikten ibaret değilsin. Sen bir cansın. Yunus'un dediği gibi... Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Sen bir cansın. Can. Sadece bu dünya hayatında. Eğer sevgiyi öğrenebilirsen. Ve aşkı yakalayabilirsen eğer. Aşkla kanatların olursa. Kabir kapısından geçip ebedi hayata yürüdüğünde mahşer günü. O kanatlarınla. ...o kanatlarınla o zaman... ...sırattan yer gibi geçecek... ...ve cennete koşacaksın... ...cennete, cennete... ...bir bakacaksın sırattan geçince... ...karşında muhteşem bir manzara... ...ve bir havuz... Ha ...işte diyeceksin kevser havuzu demek ki bu... ...ve başında bir nur... ...ve bir güzeller güzeli göreceksin... ...aman Allah'ım bu güzellikte ne... Evet o diyeceksin. Özlediğim canım peygamberim Muhammed. <Gülüyor> Muhammed! Resulallah ne kadar güzelsin Ne kadar güzelsin Aman Allah Bu kadar güzellik olur mu diyeceksin Aman ya Resulallah Ellerinden öpeyim ben Bu ne güzellik böyle Aman ya Resulallah Seni dünyada anlatanlar vardı Anlatamamışlar Seni eksik anlatmışlar Senin güzelliğini tarif edememişler ...senin güzelliğini yazmak isteyenler yazamamışlar. Hani nerede o seni anlatanlar? Hani nerede? Hani bir gözyaşı gecesinde... ...seni anlattığını sanan birisi vardı. Hani nerede? O cennete gelmedi mi? Eğer der... ...bizi ararsan ey genç... ...kim bilir biz... ...bu aşkı gençken... ...anlayamadığımız için... Belki de günahlara düşmüşüzdür. Günahlarımızdan dolayı Sırat'tan geçemeyip ateşlerde kalmışızdır. Ateşlerde. Galiba de. Günahlarından dolayı ateşlere düştüler. Yarısı Allah geride kaldılardı. Bizden selam söyle ona. Söz ver ama. Söz ver. Ama seni çok seviyorlardı de. Benim canım peygamberim. Sevgili peygamberim. Bırakmaz ümmetini. Rahup ve rahim peygamberim. Bırakmaz bizi ateşlerde. O ümmetinden. Günahkarlara şefaatçidir o. Seçdelere kapanacak. Allah'a yalvaracak. Allah'ım. ...ümmetimi isterim senden... ...ümmetimi... ...Allah ona... ...ümmetini bağışlayacak... ...Allah'ın vaadi var... ...her mümin mutlaka cennete girecek... ...Allah vaadinden dönmez... ...yeter ki... ...imanla aşka ölebilmesini... ...becerelim... ...canım peygamberin... ...bütün ümmetini alacak... ...ve sonra hadi diyecek... ...hadi... çileke şümmetini. Dünyada doyamamıştınız. Hadi gelin. Burada artık ölmek yok. Hadi gelin. Doymaya gidelim. Allah'ın cemalini görmeye gidelim. Hey! Ya ya Allah Ya ya Allah Allah Allah cemalini göster Seni dünyada patatesle, domatesle değil, çullu, çaputla değil, seni o kadar güzel yarattı ki, seni cemaliyle doyuracak, seni seni kendine sakladı, seni cennetine alacak, seni zatıyla doyuracak. O yüzden dünyada doymayacaksın, o açla yaşayacaksın, hasret kalacaksın Allah'a ve sonra seni zatıyla doyuracak. ...seni güzelliğiyle doyuracak Allah Azze ve Celle... ...o yüzden seni güzel yarattı... ...bu kadar güzel yaratılışı... ...dünyadaki şeylerle olmazdı doyması... ...seni zatıyla doyuracak... ...dünyadayken bize yüzünü göstermedi o güzeller güzeli... ...perçemini çekti yüzüne... ...bize dünyada yüzünü göstermiyor... ...ama cennette perdeyi açıverecek... ...cemalini gösterecek bize... O yüzden Mevlana dün gecesi dedi ölümüne, sarhoş oldu, bir aşk sarhoş oldu Mevlana, Allah'ın cemali de aşık Mevlana. Yakınız daim olsun, aşk sarhoşunuz hiç bitmesin. Ah cennet ne kadar güzel, Allah'ın cemali kim bilir ne kadar güzel. Ah yüzünü saklıyor bu dünyada bizden, cennetine koşalım diye, cennet arzusuyla yanalım diye. Ne kadar güzel kim bilir cemali? Allah güzeldir. Güzeli sever diyor. Peygamber. Miraç'ta onu gören Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o da orada. Sevgililer. Allah'ın sevgilisi orada. Allah'a aşık olmuş ona. Kim bilir ne kadar güzel Muhammed. ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...o da orada... ...kim bilir ne kadar güzel olacak... ...cennet hayatı değil mi... ...kimi merak ediyorsun... ...hepsi orada... ...ilk atamız... ...Âdem... ...Âdem ile Havva... ...orada... ...kimi merak ediyorsun... ...gözü, yaşı, mu... ...orada... ...kimi merak ediyorsun... Mısırlı kadın hayranlıklarından farkında olmadan ellerini kestikleri <gülüyor> Yusuf'u mu? <gülüyor> Orada. Turdağında <gülüyor> Rabbi ile konuşan Musa. <gülüyor> Orada. Kumbi <gülüyor> iznillah deyince ölüleri dirilten Nisa. Yezus. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Orada. Kıyamet öncesindeki son peygamberi haber veren Onun ümmetinden olsak diye Allah'a dua eden tüm peygamberler orada. Ha, Muhammed Aleyhisselam'la birlikte. Kimi merak ediyorsun? Fatıma'yı mı? Ayşe'yi mi? Hatice'yi mi? Musab'ı mı? Hamza'yı mı? Halid bin Beledi mi? Orada. Ha, hepsi orada. Yunuslar, Mevlanalar, Hacı Bayramlar. Rabiatü'l-Adviyeler... ...Süfyan-ı Sevriler... ...Beyazlı-ı Bessami'ler... ...ordalar. Tüm salihler ve salihalar. Tüm iyiler ve iyilikler. Tüm güzeller ve güzellikler... ...orada. Ama bir şey yok. Bir şey yok. Cennette olması gereken bir güzellik. Bir iyilik, bir tat... O yok cennette. Bir işe eksik. O sadece dünyada var. Hadi düşün şimdi bunu da. Acaba ne olur? Hadi düşün. Cennette olmayan ve dünyada olan şey nedir? Düşün. <gülüyor> Kardeşim beni hemen anlar. Bacım ne demek istediğimi hemen anlar. Ama genç kız, delikanlı... <gülüyor> Sen Allah Azze ve Celle isteseydi bizi doğrudan cennette yaratabilirdi. Bizi dünyaya o güzellik için, o tad için, o lezzet için göndermiş. Cennette olmayan ve dünyada olan tek şey Allah'a kulluk etme. ...cennette ibadet olmayacak artık. İmanlı bir yürek için... ...şu dünyadaki en tatlı şey oymuş. En tatlı şey. Bütün... ...dünyadaki lezzetlerin hepsi geçici. Ama o geçici değilmiş. Hatta bazı hastalıklar dertlerin içinde... Kulluk daha da tatlanırmış, daha da lezzetli olurmuş. Dertler neden geliyor sanıyorsun? Heyken anlıyor musun? Allah bir tek Muhammed'e Habibim demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Habibimin karşılığı asla Türkçedeki sevgili değil. Karşılamıyorum. Hani bilirsiniz ya Bazı Almanca'daki tabirlerin karşılığında Türkçe'de bulamazsınız bazen ya İşte onun gibi bir şey Habibim şiddetli bir aşk Bir tek ona söylemiş Bir de gençlere Gençken kulluk edenlere Habibim demiş Allah Ne olur kaçırma bunu Allah'ın Habibi ol. Senin hatırına bağışanırız belki. Hani kulluk. Hani kulluk deyince... Sakın çok zor... Çok bir şey sanma. Allah o kadar güzel ki. Ne sanırsın... Senden istediği sadece bir kelimeyi şahadet, kelimeyi şahadet. Allah'ın var ve bir olduğuna şahitlik etmeni istiyor Allah senden. Evet, Allah var ve bir. Şahidim diyeceksin, kelimeyi şahadet. Ama kalbinle söyleyeceksin. Aşk olmazsa olmaz, iman da olmaz, hiçbir şey olmaz. Dedim ya Budin aşkı getirmiştir. Kalbin olmazsa bu dine giremezsin. Sevdan olmazsa, aşkın olmazsa bu dine giremezsin. Kalbin, aşkın. Söyle hadi, açar, hadi söyle. Bir kere aşkla söyledin mi? Bir daha inkar etmedikçe tamam işte. Evet. Allah var ve bir diyeceksin ve Allah Azze ve Celle bunu yapman için. Her şeyi o kadar düzenli ve intizamlı yaratmış ki sana bunu kolaylaştırmak için bir bakıyorsun yıldızlara yıldızlar göz kırpıyor sana bir bak bendeki nizam ve intizama... beni bir yaratan var diyor galaksileri samanyolunu bir yaratan var diyor güneşi ayı ha bir bak istersen kelebeklere git sor sor kelebekler fısıldasın sana Allah'ın var ve bir olduğunu istersen güllere Çiçeklere hadi git istersen Git, git onlara sor Çiçeklere sor Nasıl var ve bir Diye fısıldayacaklar sana Allah, Allah Var, Allah Bir, Allah Var, Ay, Var Varsın Allah'ım Sen Allah'ım birsin. Allah Allah'ım birsin Allah. Allah Allah var. Şahidim Allah'ım. Varsın ve birsin Allah'ım. Bir de namaz istiyor senden. Kulluk adına bir de namaz. Allah azze ve celle sana 24 saat ömür vermiş. 24 saat. Öyle değil mi? 23 saatini sana bağışlıyor. Hadi diyor. 23 saatte Allah'ın helal dairesinde seni mutlu etmek için git. Hadi git arkadaşlarına, dostlarına. Hadi annene, babana, eşine, çocuklarına. Hadi git. Onlarla birlikte yaşa 23 saat. Ama bir saatini bana ayır. Çok mu? Hı? Bir saatinde bana gel. O da yorulursun diye hepsini bir arada toplamamış. Beşer onar dakikalık dilimler yapmış gün içinde. Sadece beş kere günde. Beşer onar dakikalık. Gel diyor sana gel. Secde et. Bana diyor. Gel. Hiç sen seni sevmiyor birisinin sana gel dediğini duydun mu? Hayır. Seni seviyor gel. Seni Seni okşayayım, sarayım sevgimle günde beş vakit diyor. Beş vakit, hay sabah, öğlen, ikindi, akşam, yassı, hay Allah, hay sabah, öğlen, ikindi, akşam, yassı, Allah, Allah, hay gel kulum gel seni sarayım, seni seveyim. Yaklaş bana kulum gel, gel. 23 saatte kiminle beraber olursan ol. Ama bir saatte bana gel. Bana gel. Çok mu yani bu istediğin? Ama aşkla gel. Yoksa Mevlana'nın dediği gibi namaz, horozun başını eğip eğip kaldırdığı gibi olur. Sevgi olmalı. aşk olmazsa olmaz yüreğin olmazsa olmaz bir de oruç her gün değil her ay değil yılda bir kere Ramazan orucu 365 günün 24 saatle çarp kaç saat ediyor 365 günlük bir ömür kaç saat ediyor sadece Ramazan ayında sahurla iftar arasında diğer zamanlarda sana lütuflarımı nimetlerimi verdim helal dairesinde istediğince ye iç Ama o saatlerde benim için yeme. Aa oruç mu? Biz zaten oruç tutarız. Avrupa'daki doktorlar bile orucun ne kadar sağlıklı hayat için gerekli olduğunu tespit etmişler. Zaten kilolarımı da vermem lazım. Ferhiz de yapmam lazım. Bu yüzden zaten oruç tutarım. Hayır! Sadece Allah için başka bir sebepten yaparsan aç kalmış olursun. Yüreğin olmazsa olmaz. Allah, Allah Allah Allah sadece Allah için inan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah varsın Allah Allah Allah Allah Allah Başka? Başka yok. Hepsi bu kadar. kelimeyi şahadet, namaz ve oruç. Hepsi bu kadar kullu kadına. Senden istediği. Hı. Ama aşkıyla. Hepsi bu kadar. Ooo. Biz de sahneye çıkan hoca zannetmiştik. Hayır hayır. Ben hoca değilim. Hocalar var. Senden öperim. Hocalarınızın kıymetini bilin. Ama ben inanmış bir müminim. Bu din, her inanmış müminin dinidir. Sadece hocaların değil, bir aşk dinidir bu. Hocalar bize, eksik bıraktıklarımızı öğretirler sadece. Onlar da birer inanmış mümindirler. Sizler gibi, siz de, hepimiz. İddia ediyorum. Sadece bu üç şey, kelime-i Namaz ve oruç ama aşkla olmazsa olmaz Hı? ama başka bir şey yok olur mu canım olur mu öyle şey yalan söylemeyeceksin hile yapmayacaksın kimseyi aldatmayacaksın dedikodu yapmayacaksın ne bileyim yani kötülükler bir sürü kötülükler onları yapmayacaksın bana ne yalan söyleyene yalan söyleme denir. kötülük yapana kötülük yapma denir bir sürü emirler gelir ardından gıybet etme kime gıybet edene ne yapayım sen yaparsan Allah'ın yarattığı fıtrat üzere tertemiz Allah'a teslim olursan sadece bu şeyi yapman yeterli senin için sadece başka bir şeye gerek yok hepsi bu kadar ne o oradan bir itiraz mı var arkadan Hı? kusura bakma zengin kardeşim ...seni unutmuştum... Hı -hı. ...evet evet senin için bir şeyler var... ...ne yapayım ben... ...sana Allah Azze ve Celle bir ayrıcalık tanımışsa... ...ne yapayım... ...seni diğer insanlardan ayırmışsa... ...sana para, pul, servet... ...mal, mülk vermişse ben ne yapayım... ...ha cennete... ...cömert kullar da girsin de... ...cennet cömertlerle de güzelleşsin diye... ...sana zenginlik vermişse ben ne yapayım... ...o seni ilgilendiriyor... ...başkalarını değil... sana verdiği malın, mülkün, servetin yine 39'unu sana bağışlıyor. Bir tanesini bir tanesini ver diyor. 39'u senin bir tanesi Allah'ın hakkı. O da fakirlere. Allah değil miydi veren İstese 39'unu alır birini verirdi sana. Hatta hiç vermeyebilirdi. Öyle değil mi? Ama seviyor seni. 39'u senin olsun diyor. cömertlerin cömertedir Allah bir tanesini ver diyor zekat Allah ne güzeldir bir de seni hacca çağırıyor zengin kardeş her gün değil her ay değil her yıl değil ömründe bir kere hadi gel diyor gel gel evime gel gel diyor neden neden fakirlere değil de zenginlere sana mevlana bir yorum yapayım Hani para girince biraz günahlar olur ya. Allah seviyor kolunu. Zengin kolunu. O günahlarla ateşe gitsin istemiyor. Hadi gel diyor. Ömründe bir kere gel. Arefe günü Arafat'a gel. Arabatsa seni tertemiz edeyim. Günahlarından arındırayım. Annenden doğduğum güncü gibi tertemiz edeyim seni. Gel. Gel seni çenlesime koyayım. Allah.